hukuk güvenliği hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Pucel 94.9 açık radyoda hukuk güvenliği programındayız bugün meslektaşım ve program arkadaşım Aynur Hanım yok ama geçen programdan birlikte olduğumuz meslektaşım eski savcı, yargıtay savcısı o Ruşen Gültekin Bey ile beraberiz. Geçen programımızda hukuk güvenliğinin temel taşını teşkil eden yargıçlar ve savcılar onların bağımsızlığı, onlarla ilgili Anayasada düzenlenen güvenceler, mahkemelerin bağımsızlığı, doğal yargıç ilkesi ve bütün bunların aslında hak arama özgürlüğüyle adil yargılanma hakkı açısından önemine değinmiştik ve de e, ulusal üstü belgelerde e, hakimlerle ilgili, savcılarla ilgili kuralları etik kuralları da e, kısaca e, değinmiştik. B bütün bunları biz e, adil bir yargılama hakkının süceleri olan yargıçlar ve savcılar açısından konuşmaya çalıştık. Ama geçen programda bir başlangıç yapabilmiştik. başlangıç yapabilmiştik ve Ruşen Bey'in özellikle hem savcılık yapmış olması hem Yarsav'ın kurucu üyelerinden olması evet. arkasından da bugün halen faali, faal olan Yargıçlar Sendikası kurucu üyelerinden, evet. yönetim kurulu üyelerinden biri olmuş olması bakımından e, yargıçların örgütlenmesinin önemi ve Türkiye'de bunun e, işte e, süreci konusunda konuşmaya başlamıştık. E, biliyoruz ki e, örgütlenme özgürlüğü yargıçlarında savcılarında diğer insanlarında hatta ee, sınırlamalar getirilse bile memurların bile e, örgütlenme özgürlüğü aslında ifade özgürlüğünün e, bir parçası Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde de on birinci maddede bu Atikçe şekilde düzenlenmiş. evet düzenlemiş. Anayasamızda da var zaten hem sendika kurma hakkı hem de e, dernek kurma hakkı olaraktan e, anayasamızda düzenlenen e, özgürlükler bunlar. Anayas e, yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin e, bu özgürlüğün ee, çerçevesini ve önemini belimseyen e, birçok karar var. Bunlardan bazıları işte e, Tonksir İzlanda kararı, e, Dernek X İsveç kararı, Yonk, James Webster, Birleşik Krallık kararı gibi kararlar ilk bu konuda verilmiş bir anlamda örgütlenme özgürlüğünün çerçevelerini, kriterini koymuş kararlardır. Biz de Türkiye'de yargıç ve savcılarında böyle bir örgütlenme hakkının ve özgürlüğünün olması gerektiğini ee, düşünüyoruz ve bunun Önemi konusunda da konuşmaya başlamıştık Kaldığımız yerden Şimdi e, Ruşen Gültekin Üstadla e, Sohbetimize devam edelim e, Nasıl başladı e, Ruşen Bey bu, Özellikle Yarsav nasıl başladı ve Nasıl bir gelişme oldu e, Şöyle başlamamız lazım Yarsav kurucu başkan Eski yargıta Cumhuriyet Savcısı, şimdi avukat olarak görevi yapan Ömer Faruk Emine Ağolu'nun e, Girişimleri. girişimleriyle 501 tane yargıcın e, üye olmasıyla birlikte 2006 yılın Haziran ayında Ankara'da kuruldu. Yarsav'ı bu ruhu veren aslında şöyle bir şey Bahri Bey. E, dünyada örgütlenme özgürlüğü çok eski tarihlere dayanıyor. Örneğin Norveç e, Yargıçlar ve Sa Yargıçlar Derneği'nin tarihi 1907. 1907'den bu yana dünyada yargıçlar örgütleniyorlar ve bu hakkı kullanıyorlar. Bu neden önemli? Aslında temeli düşünce özgürlüğüne dayanan örgütlenme özgürlüğü bireyin düşüncelerini hiç korkuya kapılmadan ve engellenmeye çalışmadan ifade edebilme, ...yayabilme ve bu amaçla dernek kurabilme... ...gerekirse toplantı ve gösteriş yürüyüşleri yapabilme... ...başkalarıyla ile iletişim kurabilme hakkını veren bir hak... ...ve demin siz çok güzel bir şekilde yasal temellerini koydunuz... ...bu anlamda da çok önemli bir özgürlük... ...bu e, sivil toplum örgütleri diyoruz buna... ...demokrasinin olmazsa olmazı... ...siyasi iktidarı asıl sınırlayabilen... ...halkın haber alma hürriyetini... Ortaya çıkartan bir yapı. Şimdi bunların yargıçlara tanınmasının sebebi ne? Yargıçlar nasıl kullanacaklar? Şimdi diyoruz ki yargıçların e, davayla, davalara bakıyorlar. E, kendileri davalara baktıkları için de bir takım ilkelerle bunu yapabiliyorlar. Hal böyle olunca aslında şuradan yola çıkmak lazım. 1933 yılında Nazi Almanyası aynı tarihlerde Mussolini İtalya'sının diktasına karşı... Ee, ...ülkenin geldiği durumda yargıç ve cumhuriyet savcılarının örgütlenmesi... ...bunlara karşı durabilecek yani yargının güçlü olabilmesi... ...ve yargının sesi olabilmesi açısından bu tür örgütlenmelerin çok önemli olduğu görülmüş. Dolayısıyla çeşitli olarak Avrupa'da yapılan örgütlenme çalışmaları... ...1953 yılında Dünya, Yarg Dünya Yargıçlar Birliği diye tüm dünyayı kapsayan bir yapıya sebebiyet vermiş... Bu yapı yani yargıda örgütlenme o kadar ileriye gitmiş ki artık Dünya Yargıçlar Birliği diye bir örgütlenme olmuş... Bu da kendi içerisinde kıtalar arası ayrılmış. Avrupa Yargıçlar Birliği, Afrika Yargıçlar Birliği, Amerika Yargıçlar Birliği, Avrasya Yargıçlar Birliği şeklinde bunlar alt örgütleri Dünya Yargıçlar Birliği'nin. Bunlar dünyada yılda bir kez bir araya geliyorlar. Dünyadaki yargıçlanma, yargıç e, özgürlükleriyle ilgili konuları tartışıyorlar. Her ülkedeki hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığıyla ilgili gelinen noktaları tespit ediyorlar. yargıcın işlevi, savcının işlevi, bunların evet. e, bağlı olmaları gereken belki etik kurallar konusu Tabii. da bunlar içinde herhalde tartışılıyor Çünkü Bunlar çok önemli. Yani yargının yargıcın bağımsız olması, tarafsız olması kadar onun kendi içinde de bir takım kurallarının, ilkelerinin olması çok önemli. Aslında şöyle, Yarsav ve kurulan örg ilk örgütlenme siyaset üstü bir kuruluş olarak yargı bağımsızlığını, tarafsızlığını, yargıç güvencelerini, hukukun üstünlüğünü, yargının dürüstlüğü ve güvenilirliğini, ve yargıçların çalışma koşullarının iyileşmesini özetle hedefleyen bu noktadaki eksiklikleri söyleme gayretinde olan bir ee, dernekti. Şimdiki e, yargıçlar sendikası da bu görevi icra ediyor. Ş şöyle söyleyebiliriz. E, aslında anayasal olarak baktığımızda yargı üç erkten oluşuyor. Yasama, yürütme ve yargı. Yargı eğer bir erk olarak ayrı olacaksa onun bir sesinin olması gerekiyor. Yargının yürütmeden ayrı olarak örgütlenebilmesi ve bağımsızlığını ve tarafsızlığını sağlanması gerekiyor. İşte bu noktadaki en önemli fonksiyonları... Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de aslında yargıç ve savcıların sivil toplum örgütleri ortaya çıkarıyor. Ki onlar yargının bir baskı altında olduğunda, yargının sorunları olduğuna, yargıçların bırakalım e, e, anayasal problemleri, yargıçların e, şikayetlerini yetmediği ve bunları ortaya çıkartmada en önemli görevi icra ediyorlar. Bu sebeple şimdi, bu örgütlenme önemli evet, oluyor. Şimdi siz söylediniz, dediniz ki yani... ...demokratik toplumun veya cumhuriyet rejimlerinin kuvvetler ayrılığı ilkesi çerçevesi içinde... ...üç temel erk var, yasama, yürütme, yargı evet. ve yargı da elbette birbirleriyle belli bir uyum ve belli bir rezonans içinde çalışacaklar ama o da bağımsız olacak... Oysa bizim e, ülkemizde e, 2010 öncesi anayasal düzenlemede de 2010 sonrası düzenlemede de Hakimler Savcılar eski adıyla yüksek kurulunun şimdiki ha Hakimler Savcılar kurulunun başında yürütmenin ...bir adalet bakanı var. Evet. Yani yürütmenin bir bakanı... ...bir memuru diyelim... ...yargının tepesinde Yardımın duruyor. O zaman duruyor. hakikaten... ...yargıçların ve savcıların... ...hatta yargıç ve savcıların... ...ayrı ayrı üretlenmesi evet. lazım. Onların da... ...yürütmeden, hükümetten... ...yönetenden bağımsız... ...bir sesi... ...bir yapılanması olması gerekiyor. Çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Orayı biraz açmak istiyorum tabii... ...eski bir yargıç olarak. 1980 askeri darbesi... ...öncesinde aslında Türkiye'de... ...tam da sizin belirttiğiniz gibi... ...hem Hakimler Yüksek Kurulu... ...hem Savcılar Yüksek Kurulu gibi... ...iki ayrı kurala, kurula... ...ülke ulaşmıştı. Darbe yönetimi bunu ortadan kaldırdı. Yargıç ve savcıları... ...aynı özlük haklarına tabi tutan... ...bir noktaya getirdi. Oysa... ...yargıcın görev alanıyla... ...cumhuriyet savcılarının görev alanları birbirinden farklı. Ayrı örgütlenmeleri gerekir... ...ve hakimler ve savcılar yüksek kurulu... ...değil de hakimler yüksek kurulu... ...savcılar yüksek kurulu olarak olursa... ...aslında kendi tabiatına... ...daha uygun bir yapı olur. Nasıl ki yargının... Yine kurucu unsurlarından olan avukatlar ayrı bir yasayla, ayrı örgütlenmelerle... Evet. ...Türkiye'de mesela barolar ve hatta baroların işte bir bütünü olan Türkiye Barolar Birliği şeklinde... ...bir meslek kuruluşu olarak örgütlendiyse savcıların da ayrı, yargıçların da ayrı örgütlenmesinde yarar, yarar vardı. Çok doğru. Aslında şöyle... Cumhuriyet Savcılığı 2005 yılında yürürlüğe giren Türk Ceza Kanunu ilk çıktığında adli olduğun kurulması ve Cumhuriyet Savcılığı'na bağlanması çok tartışma konusu olmuştu biliyorsunuz. Bu, Daha bu sonradan bu kurulamadı. benim, benim üniversiteden beri <gülüyor> evet. hocalarımızın tartıştığı Oysa işte konu Yargı değilmiş. bağımsızlığı açısından İçişleri Bakanlığı ile Cumhuriyet Savcılığı'nı birbirinden ayırarak... Aslında polisin e, emniyet mensuplarının çok başlılığını ortadan kaldırarak hangi şapkayla görev yaptıklarını anlamaları açısından çok daha önemli bir e, fonksiyon icra edecekti. Bu yapılamadı. Bu da büyük bir kayıp olarak geldi. Dolayısıyla aslında bugün ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Birincisi geçen programda da belirttik ve bu aslında olmazsa olmaz diye tekrar vurgulamak istiyorum. Demin üstadım sizin az evvel söylediğiniz Tabii. gibi Adalet Bakanı ile... Adalet Bakanlığı Müsteşarının yani yürütmenin bir parçasının, aynı şapkayla Bakanlar Kurulu'na, Milli Güvenlik Kurulu'na giren bir kişinin, Yargıçlar ve Savcılar Kurulu'nun başkanı olması kabul edilemez bu yargı bağımsızlığını doğrudan ortadan kaldıran çok önemli bir hassas konu. Kuvvetler Aylığı ilkesini bir anlamda e, evet. anayasal düzenlemeyle yasal düzenlemelerle kendi elimizle evet. e, üstünü çizmiş oluyoruz ve bunun sakıncalarını da yani 1980'lerden itibaren yaşadığımız yargı uygulamalarında işte yargıç e, ve savcıların atamaları süreçlerinde hep yaşayıp gördük. Şimdi bu arada bu konuyu konuşurken birazdan e, Yargıçlar Sendikası Başkanı Sayın Ayşe Pehlivan Sarı da bağlanıp evet. bu konuyla ilgili düşüncelerini alacağız. Benim en alacağız. başından beri birlikte yürüdüğümüz hala evet. fonksiyon e, görev icra eden. Görev yapıyor. Evet. E, i̇sterseniz bağlanmadan evvel kendisiyle ilgili biz, biz böyle biz izleyicilerimize, dinleyicilerimize bir e, bilgi verelim. Ee, Ayşe Hanım ilk orta lise e, Kırıkkale'de bitirmiş. 85-89 arasında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğrencilik yapmış, fakülteyi bitirmiş. Siirt Silvan'da, Uşak, e, Ulubey'de, Bursa, Yenişehir'de, Ankara, Cebeci, ya Çubuk pardon... Ankara Merkez, İzmir Merkez, İzmir Karşıyakı'da ve son olarak ya Karşıyaka'da yargıçlık yapmış bir e, yargıcımız. Onun da bu konudaki düşüncelerini alacağız ve kendisine bağlanacağız. E, evet. Alo. Alo. Ayşe Hanım, e, merhabalar. E, merhabalar. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum, iyiyim siz. Çok teşekkür ederim. Şimdi sizin önceden beri tanıdığınız Ruşen Gültekin Bey. Evet şu beraber... kadar dinledim ben de radyoda Ruşen arkadaşımın söylediklerini. Evet. E, çok teşekkür ediyorum. Birlikte bir programa davet etmemizden mutluluk duydum. Biz de zaman ayırdığınız için ve katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. E, bu böyle bir programı yapmamızın e, amacını izleyicilerimize açıklamıştık. Siz de eğer izleyebildiyseniz e, zaten e, sizinle bağlanmamızın önemini siz de e, biliyorsunuz. Yani size sormak istediğimizi de istediklerimizi de anlamış oldunuz. Evet, Bizde evet. Yargıçlar Sendikası e, bunun e, kuruluşu ve böyle bir ihtiyacı niçin duyduğumuz ve bugün Yargıçlar Sendikası'nın nasıl bir yapıya sahip olduğu konusunda bilgi verebilir misiniz? Haybette seve seve Şimdi öncelikli bir malum bu hafta Cumhuriyet Haftası tüm dinleyenlerin bu vesileyle Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamak isterim. Atatürk'ümüzün söylemiyle Cumhuriyet yeni nesilden fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesiller ister, cümlesine sıkı sıkıya sahip kalarak ve bu cümleyi aklımızdan hiç çıkarmadan özgür düşünce ve özgür akıllar, özgür beyinlere bu ülkenin çok ihtiyacı olduğunu söylemek ve bu şekilde herkese küçük bir hatırlatma yapmak isterim. Şimdi Ruşan arkadaşım bahsetti 2006'dan itibaren biz yargıda örgütlenme özgürlüğünü konuştuk ve hayata geçirmeye çalıştık. Kurucu Başkan Ömer Faruk Eminaoğlu'ydı ve Ruşan arkadaşım yanında olan sıkı sıkı çalışan arkadaşlarımdan bir tanesiydi. Çok büyük bir heyecanla başladık biz bu yola, büyük bir heyecanla çıktık. Yargıda örgütlenme gerçekten önemliydi. Teb az evvel Ruşan 1907'de yargıçların Avrupa'daki yargıçların bir örgütlenmeye başladıklarından bahsetti. Biz e, maalesef 1909'da 1876'daki kanuna esas bir takım eklemeler yaparak sadece tebanın normal örgütlenmesinin yolunu açmışız. Düşünün aradaki farka hemen hemen bir yüzyıl kadar bir fark var. E, maalesef bir yüzyıl kadar geriden gidiyoruz. Ve e, yargı biz, ve adayet mekanizmasında da zaten e, en az bu kadarlık bir geri. Tabi tabii. E, tabii. E, zaten onun şancılarını yaşıyoruz, onun e, sıkıntılarını yaşıyoruz biz bu yaşadığımız süreçte. Işte. Yani daha hiçbir şey isterleştirilmemiş, oturmamış, her şey iç içe girmiş durumda. E, yargıda tabi e, bizim hani örgütlenmedeki amacımız şuydu: yargı bağımsızlığını sağlamak, hukuk devletinin hani e, inşasında katkı sağlamak. Bu konuda fikir üretmek, ürettiğimiz fikirleri ilgili yerlere ulaştırmak, paylaşmak ve çözümlere katkı sağlamaktı. Ama maalesef yaşadığımız dönem 2006 sonrasındaki ülkenin çok karanlık günleriydi. Sonrasındaki ergenekon, balyoz, Ayışığı, cağız, askeri, cağızlık çok ciddi ciddi soruşturmalarla bunların hepsi sekteye uğradı. Ve bizi bir köşeye sıkıştırmaya çalıştılar. Yani sanki siyaset yapıyormuşuz gibi bir algı yaratılarak e, Yarsav'ın e, misyonunun maalesef gerçek anlamdan çok uzaklaşmasına daha doğrusu algının o şekilde oluşmasına neden olacak açıklamalar yapıldı. Belki şöyle bir ek yapabilirim e, ben, da, sayın, sayın Başkan. Ee, bir, biraz daha interaktif olsun diye size hı hı. E, ekte bulunmak istiyorum. Şimdi Avrupa'daki asıl mesele şu, yargının siyaseti yargıya bırakılır diyor. Hı hı. Yani yargı bağımsızlığı, hukukun üstünlüğü gibi konularda. Asıl söz söyleme hakkı yargıç ve savcıya verilir. Bunu yapan yargıç zaten hiçbir siyasi partinin sözcüğüne soyunmamaktadır. Genelde ilkeler bazında konuştuğu için siz de şu anda konuşmanızı konuşmanız nedir? Bir sendika başkanı sıfatıyla evet, yargıçlar, evet, sendikası evet. başkanıyla konuşuyorsunuz. Bir yargıç sıfatınızla değil. Bunlar birbirinden demokratik toplumlarda çok net bir şekilde ayrılan bu sebeple de kimsenin siyaset yapıyor diye suçlanmadığı çok önemli bir ayrım. Buna bir katkı sağlamak istedim. Özür dileyerek seni böldüysem. Yok çok teşekkür <gülüyor> ederim. Aybette gayet iyi oldu. Hakikaten öyle. Çünkü bizi söylediğim gibi hani yargıçlar yıllarca kararlarıyla konuşulur denilen çok dar cümlelere sıkıştırıldık evet. biz. Halbuki bizim konuşmayacağımız konular bu yani kararlarımızla konuşacağımız kısımlar baktığımız davalara ilişkili ya da ya, savcıysak yaptığımız soruşturmalara ilişkindi. Ama e, bunların sanki bir genel, hani hiçbir şekilde yargıç konuşmaz. İşte diyorum ki 100 yıl sonrasından devam ediyoruz, takip ediyoruz bu Avrupa'daki gelişmeleri. Yani onların sıkıntılarını yaşıyoruz. Elbette ben şu an Yerçen Sendikası Başkanı olarak bu konuşmayı yapıyorum. Bunu iyi hatırlatmak çünkü bu yeni bir soruşturma konusu olabilir. <gülüyor> Maalesef bunlardan dolayı başımıza e, soruşturmalar da çıkıyor onlarla uğraşıyoruz siz tabi ee, ki yani, şu anda e, e, önünüzde olan bir dosya o derdes değil, olan bir tabii. dava e, hakkında konuşmuyorsunuz <gülüyor> e, <gülüyor> yargıçların Genel yargıç siyaseti evet bir, bir şey sorabilir miyim Sayın Yok, Başkan? Buyurun, buyurun. Bu e, savdan sonra e, yargıç ve savcılar arasındaki örgütlenmeler nasıl oldu? Bir şey var değil mi? Yargı Sen mi vardı? Evet, Türkiye'deki ilk sendika, yargıç e, sendikası Yargı Sen. 2011, yılın, 2011 yılının başında kuruldu ama aynı yıl içerisinde. Maalesef bir yargı kararıyla kapatıldı. Ankara 15. İş Mahkemesi kapattı. E, Yargısay tarafından da. Onu bu karar. Onu andı bu karar. Kapatma gerekçesi şuydu. Siz meslek olarak bu e, yani yargı mesleği olarak örgütlenemezsiniz ancak büro iş kolunda örgütlenebilirsiniz dediler. Bunun için bir tüzük değişikliği yapmamızı istemişlerdi. O yıl ihtar yani bir süre verdi mahkeme. Bizim genel kurulumuz bu şekilde bir tüzük değişikliğine gitmeye gerek olmadığını, yani bir yargıç savcı sınıfının kendi meslek grubu içerisinde örgütlenebileceğini ileri sürdü ve yani yerine getirmediği için de mahkeme tarafından kapatıldı. Aysından onaaylandıkta aslında pek çok arkadaşım bu kararı i hukuk yıl yolları tükettikten sonra insan hakları mahkemesine git insan hakları mahkemesine daha bekleyen davalar var bu konuda ama e, dedik ki hani bunu biz e, şey yapmayalım, bekli, o kalsın orada. Yani Henüz bitmedi değil mi Sayın Barak? Yani, Hayır, yani uluslararası boyutta bitmedi. hukuk yolları tüketildi ama e, Ay, insan hakları mahkemesine meclisinde... gitti. gitti Orada bekliyor, bekliyor yani. Evet. Düzeltişliğimizin açtığı dava e, duruyor. Birkaç yöneticimizin açtığı dava duruyor. Bir tanesine yarışlar sendikası dedik. Hani arada boşluk olmasın, malum... Bizde yani boşluk bıraktığınız yerde hemen bir sarı sendikalar ortaya çıkabilir e dedik biz tekrar o zaman bir sendika tekrar kuralım sendikamızı mahkemenin gerekçesine uygun olarak tüzüğümüzü e, aya hazırlayalım e, ve onunla kuralım dedik ve bu şekilde kurulduk sarı yani de... sendikasının kuruluş e, süreci ve biraz da gerekçesi bu evet. bu, bu, bu bu böyle oluyor burada evet, burada, evet. burada, burada e, izinle ablacığım. Küçük bir ek yapacağım şu şu evet. ko konuda. Şimdi e, üstadım aslında aynı zamanda Türkiye'nin tarafı oldu biliyorsunuz Anayasanın 90. maddesine göre evet. Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler İnsan içi hukukündedir. Anayasa mahkemesine itiraz edilememesi hasta biri de aslında kanunların da üzerindedir. Evet. Şimdi Türkiye'nin taraf olduğu sözleşmelerden biri ee, Aşağıda da yakından bilir İlo, İLO Sözleşmeleri İLO, İlo Sözleşmeleri hı hı. Biz o tarihte kapatılmada Kendisi benden daha iyi biliyor ama ben Uluslararası kısmından gireyim istedim evet. Biz o tarihlerde kişisel olarak e, İLO'ya başvurduk İsviçre'deki evet. Cenevre'de İLO'ya başvuru yaptık. Dedik ki bizim örgütlenme hakkımızı kullandırmıyorlar. Çünkü Türkiye burada bu sözleşmelere taraf 84 ve 87 sayılı İLO sözleşmelerine ve Türkiye sadece o noktada polis ve askerlere e, çekince koymuş. Onun dışındaki hiçbir iş kolunda aslında yargıda örgütlen yani yargıçların örgütlenmesinin önüne bir engel koymamış. Dolayısıyla biz bunu da kullandık ve İLO Türkiye'ye yazı yazdı ve yargıçların önündeki bu engel kabul edilemez. Çünkü Türkiye'nin taraf olduğu sözleşmeler zaten bunu e, ortaya çıkartmaktadır dedi. Dolayısıyla aslında şimdiki Yargıçlar Sendikası ve Sayın Başkan'ın da hukuki temeli aslında ta oralarda yatıyor. Evet. Elbette, elbette. Anayasa 90 e, tabii ki bizim bu örgütlenme e, özgürlüğümüzün önünde bir engel olmadığını gösteriyor. E, Taraf olduğumuz Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Birleşmiş Milletler, Kişisel ve Siyasal Haklar Sözleşmesi hepsi bizim e, yani bu örgütlenmede hiçbir engelle karşı karşıya kalmaksızın örgütlenmemizin yapılmasının mümkün olduğunu gösteriyor ama maalesef. Ama diyorum, kullanabiliyor mesela, musunuz? Yani zaten bizdeki sorun o. Yani e, şey olarak her şey düzgün. Mevzuat olarak, normlar olarak bakarsın her şey şeklana uygun ama iş hakkın kullanımına geldiğinde mutlaka bir şekilde bir engelleme ile karşılaşır. İşte bizim 2012'de kurduğumuz bu yaygıçlar sendikamızın e, web sitesinde de yazar. Tarihçimiz de anlatırken e, şöyle bir gelişme olmuştur. Normalde tüzüğü hazırlarsınız, e, ilgili e, emniyet birimine valideye götürürsünüz. Hamalesi yapılır ve emniyetteki sendikalar bırakı, bırakıldığı, yani e, verildiği anda Sadece e, tüzük kişilik kazanır. Yani ne tabi yaşadık... değil, ne tabi değil. Bildirin Asla. bildirin Asla. Bildirim. Bildirim bile. Yani tüzüğünüzü hazırladınız mı verdiğiniz bitti kurulursunuz. Evet, evet. Ama bizde yok tüzük gelmemişti. Almamıştık deyip tüzüğü ortadan kaybettiler Esman Oraya verdiler, buraya gösterdi. Tabii ki tüzüğümüz kaybedi oldu gibiydi. yani. Evet. Komedi gibiydi. İnsanın hayatta kabul etmek istemekti. <gülüyor> evet ama zaten havaleli olduğuna da elimizde bir belge var da. Dedi ki kurulduk biz artık kimse <gülüyor> inkar edemez. Ve o tarihten sonra da inşallah hiç e, kapanmamacısına artık çalışacağız ve çalışmaya devam Peki, ediyoruz zaten. Peki bir şey sorabilir miyim? Buyurun Aysan, Şimdi Yargıçlar Sendikası kuruldu. Başkanlığında şu anda siz yürütüyorsunuz. Evet. Ne kadar üyesi var şu anda sendikanın? 150 civarında kaydı üyemiz var. Evet. 150 civarında. Aktif üyemiz 93-94 civarında da. Akifiyemiz oysa var. oysa şu anda e, Türkiye'de binlerce çok fazla, yargıç çok ve savcı var evet. ve bunlar e, bunların çoğu da e, sonunda başımıza bir iş gelmesin diye evet. hakim olduğu halde savcı olduğu halde üye olamıyor yani evet. e, çekiniyor dolayısıyla bu e, gerek derneklerin gerekse e, sendikaların e, kuruluş amaçları ortak bir e, amacı sağlamak olsa bile aynı zamanda bu kişilerin ekonomik, sosyal e, haklarıyla ilgili Kesinlikle. bir güç olarak varlıklarını hissettirmelerine bağlı. Yani e, yargıç ilkeleriyle ilgili, yargılama ilkeleriyle ilgili, savcı ilkeleriyle ilgili e, söz söylediği zaman yürütmenin ve hatta yasamanın, meclisin bunları ciddiye alarak bunlar konusunda düzenlemeler yapma. Ve e, anayasada şu anda yani çok açık düzenleme 138'deki düzenleme çerçevesinde e, ikide bir de oradan oraya tayin, oradan oraya işte yargıçlık teminatının e, ortadan kalkmasından e, neden olacak uygulamalara da e, karşı durabilecek bir güce sahip olması lazım. E, ama tabii bu 150 kişiyle de tabii 90 aktif kişiyle de çok şey yapılabilir. Çok ses duyurulabilir. Ee, ama e, ne kadar etkili olunabilir? Bunun yani bu sayının az olmasında bugüne kadar bu sendikalara ve e, yargıç ve savcı e, örgütlenmelerine yürütmenin siyasetin e, müdahalesi etkilidir diye düşünüyorum bu konuda. Kesinlikle, kesinlikle doğru e, söylüyorsunuz. E, şimdi e, sendika üyesi olacak ve olan arkadaşlarım hani olanlar zaten her hal ve şartta biz bu mesleğe çok şey e, kazandırmak zorundayız. Çünkü e, gerçekten bir yargıca düşen görev sadece görevini yapıp onurlanmak değil, mesleğinin saygınlığını da, saygınlığına da çeşitli katkılarda bulunmaktır. Hani bunun bilincinde olan meslektaşlar, hani mesleğe de bir şeyler kazandırmak için bu sendikaya geldiler. Ee, ama e, yeni üye kaydımız tabi e, şimdi biraz öteki muamelesiyle görülüyor e, gelen e, üye arkadaşlarımız. O yüzden de hani çok e, yaklaşamıyorlar. Aslında biliyoruz çok kişi e, yürekten bizim yaptıklarımızı destekliyor ama. Maalesef söylediğim çekincelerle. Hani yetkide atamalarda yani soruşturmalarda pek çok olumsuz şeyler yaşayacaklarını düşünerek çok sendika içerisinde yer alamıyorlar. Son başkanımız da olmasa. Son başkanımız da sizden önceki başkanımız evet. da böyle oldu sanıyorum. Değil e, tabii, mi? tabii tabii tabi Yani Mustafa Kara da o da bu mesleğe çok şey katan bir e, Tayyine çıkınca... Tabi tabi Urfa'ya gönderildi, Şanlıurfa'ya gönderildi. Nerede, neredeydi? Ankara, Ankara Aile Mahkemesi'ydi. <gülüyor> Urfa'ya iş mahkemesine gönderildi. Hem de aile mahkemesinden iş mahkemesine. Tabii tabi yıllardır... İklendirmesi de öyle yapıldı. Yani hiç ne liyakata bakıldı ne mesleki kıdemine bakıldı. E, bu kolay bir şey değil yani yıllarınızı veriyorsunuz. Biz hep bunları diyorduk coğrafi teminat olsun hani kişiler son atandıkları yerlerde artık or orada kendilerini oraya ait hissetsinler. Biz hakikaten meslek itibariyle çok bir yere kendimizi ait hissedememişiz. Hani her yerde bir şeyler bırakmışız ama nereli olduğumuz bile belli değil. Ama insan hani yaş ilerliyor, çocuğunuz, çocuğunuz oluyor, bir düzen kurmak istiyorsunuz. Dolayısıyla son gittiğiniz yani artık sizin emeklilik yeriniz olsun ve siz yani normal yaş ne kadar eğer istiyorsanız yaş ne kadar çalışarak oradan emekli olun ve orada yerleşin. Yani bunu söylerken e, hiç beklemediğiniz e, bir şekilde sizin e, mesleki donanımınız, geçmişiniz, yaşadığınız e, çalışmalar yaptığınız çalışmalar ürettikleriniz, riyakatınız tabii ki hiçbir şey dikkate alınmaksızın birdan bile bir başka yerde kendinizi bul, buna, bulabiliyorsunuz. Aslında sendika bu, bunun içinde yani sendika evet, bu konuya evet, da evet. çok önem veriyor. Çok hani bu konuda çok ciddi çalışmalarımız da vardı. Evet. Bölgeler sistemi tükelleri nasıl son son tarihinde son biliyorsun son kararnamede sendikanın ...yönetim kurulu ve üyelerinden çok, ...17'sini çok birden... Tabii, çok şey. yani ...bu sendikanın aslında 5'te evet. birinin ...sürgüne gönderilmesi tabii, tabii oldu... Tabii, aynen, ...bu arada oldu. yeni öğrendiğim bir şeyi de... ...paylaşayım Hı -hı. bunu ben yeni öğrendim... ...basın e, yazmadı anlaşılan... Hı -hı. ...biz de duymadık... ...bu son e, Temmuz kararnamesinde... E, ...İstanbul'da görev yapan... ...bir cumhuriyet savcımızın... ...tayini çıkıyor doğuda bir ile... Hı -hı. ...ve bunu kabul edemeyip intihar ediyor... 60 küsür yaşlarında bir cumhuriyet savcımız. Evet. Şimdi bakınız bu sürgünler çok ağır. E, insanlara hasar verebiliyor. Çok ağır sonuçlara yol açabiliyor. Bunlara böyle sürgün deyip geçmemek lazım. Ta 1980 1800 yıllardan beri Mithat Paşa sürgünleri, Namık Kemal sürgünleri gibi bu devam eden, <gülüyor> bu devam eden çileler bitmeli. Yargı teminatlı olmalı bir yargıç. Mesleğini layıkıyla yaptığı sürece. Mesleğini doğru devam ettirdiği sürece bunun teminatı olmalı ve yerinden edilememeli. Ben şimdi e, Sayın Başkan izin verirse bu konuda bu konuda bizim programımızın başından beri yani hukuk güvenliği e, programının başından beri söylediğimiz bir şey var e, yargıçların ve savcıların Yaptıkları görev nedeniyle ve yaptıkları e, yargılama faaliyeti nedeniyle e, cezalandırılmaları e, ve haksız yere e, mağdur edilmeleri onların kişi güvenliği ve özgürlüğü açısından önemli. Bu çok önemli kişi güvenliği ve özgürlüğü ama aslında yargıç ve sa savcıların güvenliği ve hatta avukatların güvenliği hatta noterlerin güvenliği onlarla ilgili mesleki faaliyetlerinden kaynaklanan soruşturmaların bir anlamda ceza yargılamasında bir e, süzgeçten geçme yani izne tabi olması. Şimdi bu Adalet Bakanı'na tabi, e, bu izni Adalet Bakanı veriyor ama bize göre başka bir kurul. Mesela HSYK'nın başka bir kurulu vermeli bunu. Bu, bu güvenceler aslında yargıcın ve savcının kendi güvenliği, ailesinin güvenliği kadar halkın ee, adalet e, duygusuna olan güveni açısından çok, da çok önemli bir önemli. konuyu açıyorsunuz bu noktada. Yani eğer yargıç ve savcı verdiği kararlardan dolayı yaptığı Yargılama faaliyetinden dolayı siyasi iktidar tarafından, yürütme tarafından, hatta yasama tarafından cezalandırılaraktan e, bir yerlere gönderiliyor ise veya e, yeri değiştiriliyor ise e, bir anlamda pasif görevlere aktarılıyor ise aslında bu e, ondan adalet bekleyen, ondan adil, tarafsız, bağımsız karar bekleyen yurttaş içinde bir güvensizlik doğuruyor. Bu bakımdan bizim yargıç ve savcılarla ilgili onların anayasadaki kendi yasalarındaki ve ulusal üstü normlar, sözleşmelerdeki biraz evvel söylediğimiz gibi güvenceleri bizim güvencemiz. Yurttaşın güvencesi, vatandaşın güvencesi, adaletin güvencesi ve Sonuçta hukukun güvencesi, hukuk güvenliğinin güvencesi. Bu bakımdan çok önemli görüyoruz ve siz diyorsunuz ki işte son kararnameyle 17, 17 evet, evet. sendikanın 17 yöneticisi 17. atandı. Şimdi bu burada nasıl yani yargıç ve savcıların bağımsız olduğundan, tarafsız davranabileceğinden söz etmek mümkün olabilir Belki de bütün yargıçların bütün savcı meslektaşlarımızın bu sendikaya gerçekten bu gücü gösterecek bir katılımlarına da gereksinim var diye Tabii, kesinlikle, Aslında kesinlikle, şöyle kesinlikle. çok güzel bir nokta bu. Evet. Burada öncelikle hak aramanın son kapısında hak arayanların da güvencesi yargıçlar sendikasıdır. Evet. Hak arayanlar Yargıçlar kasının e, örgütlenme özgürlüğü çerçevesine sağlanacak, yargı bağımsızlığı ve hukukun üstün olduğu bir ülkede adaleti daha rahatlıkla bulabileceklerdir. Buradaki asıl benim söylemek istediğim husus şu, bunun şapkası şu daha doğrusu. Yargı, yargıya bırakılmalıdır. Yargı, yargıya bırakılmadıkça... Ve yargıçlara bırakılmadıkça. Yargıçlara bırakılmadıkça, yargıçlara bırakılmadıkça yargıyı biz her zaman tartışmaya... Devam ederiz. Bakınız çok önemli bir uluslararası ilkedir. Yargının sadece bağımsız olması önemli değildir. Ayrıca bağımsız da görünmesi gerekir. O Yargıcın ckf. tarafsız tabii. Bu sadece kendisini bağımsız demek ya da tarafsız demek değil. Görünümde biz bunu sağlamak zorundayız. Bunun görünümü nedir? Yargıçların, yargının... Tamamen kendi içerisine örgütlendiği ve yasamadan ve yürütmeden bağımsız bir kurul tarafından idare edilebilmesi bu yargıçların güvencesi olduğu gibi hak arayanların da en büyük güvencesi olacak. Yargı yargıya bırakıldığında bugün gündemde olan hiçbir dava konusu tartışma konusu olmayacaktır ancak Peki. yargıcın bazı hatalarından bahsedebiliriz ki insani hatalardır bunlar zaten üst derece mahkemelerinde yani düzeltilmesi dedi, mümkün olabilecek yöntemleri ve bu konudaki usuller çok önemli ben şimdi eğer Ayşe Hanım bize izin verir Bilmiyorum. ise tabii. kendilerine de bir şarkı dinletmek istiyorum böylece yani. ara olsun eğer vaktiniz var ise yoksa var, devam edelim e, şarkımız e, Avicni Cohen'in bir şarkısı Umud'un şarkısı yani güzel. Ee, onu dinleyelim bu arada siz de nefes almış olun teşekkürler. ben burada bu program duruşan beni çok sıkıştırıyorum o da nefes almış olsun <gülüyor> tamam, belki umu, Umud'a ulaşabiliriz umarım umarım teşekkürler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 Do, do, do, do. Do, do, do. This is a song of hope This is a song of hope Responsibility A4.9 Açık Radyo'da hukuk güvenliği programındayız. E, stüdyoda avukat eski savcı meslektaşım Ruşen Gültekin var ve e, telefon bağlantımızda da şimdiki Yargıçlar Sendikası Başkanı Sayın Ayşe Pehlivan sarusu meslektaşımız var. Onunla e, yargıçların örgütlenmesi ve bunun önemi üzerine konuşuyorduk. Ben bir kere daha şunu söyleyeyim. ...yargıçların, savcıların... ...ve de hatta avukatların... ...güvenliği, dokunulmazlıkları... ...onların yargılanmalarının bile... ...özel düzenlemelere... ...tabi olması hususu... ...onların güvenliği kadar... ...aslında yurttaşın... E, ...hak arama özgürlüğünün... ...yurttaşın... ...adil yargılanma hakkının da... ...güvencesidir... ...yurttaşın adalet ihtiyacının teminatıdır... ...onların teminatı... ...evet... Siz e, buradan e, yola çıkarak Tekrar merhaba e, Merhaba e, Şimdi ben aslında şöyle söylemek istiyorum Yargıda örgütlenme özgürlüğü Yarsam'ın ya da Yargıçlar Sendikası'nın Aslında varlığı Her ülkede Adalet Bakanlığı'nı rahatsız eder Çünkü bu tür derneklerin Amaç edindiği ve benimsediği ilkeler Politik gücün yargı üzerindeki Etkinliğine son verilmesini Ve aslında denetlenmesini içeriyor. Bu nedenle Adalet Bakanlığı karşısında evrensel yargı düzenine savunacak. Olumsuzluklar e, olumsuzluklarla hukuk ve e, usun yoluyla savaş verecek bir örgütlenmeden çekinilmesi, çekincesi, çekincesinin olması doğaldır. Ancak bu çekinme ve korku bir ayrım yapmadan tüm politik güçler içerisinde de geçerlidir. Çünkü genelde politikacı yargının devletin 3 organından biri olduğunu, yargıç ve savcılığın memur olma memur olmadığı yolundaki evrensel ilkeleri Yüreklerine sindirmek istememektedir. Dolayısıyla yargıç ve cumhuriyet savcıları aslında memur değildir. Bunlar çok önemli ilkelerle kazanılmış şeylerdir. Memur olmadıkları için de bir takım otoriteye tabi olmaları beklenemez. O yüzden ayrı örgütlenecek. Yargı bağımsızlığı ve yargı, yargıçların teminatlarını onlar savunacak. Şimdi hal böyle olunca e, bizim açımızdan da Yarsam'ın ya da şimdiki yargıçlar sendikamızın e, yargı bağımsızlığı ve yargı yansızlığı ve yargı, yargının güvenilirliğini öncelikle yargıçların onur sorunu olarak ortaya çıkıyor. E, bu da bu, bununla birlikte de bu belgelerde kurulan yani deminden beri bahsettiğim yani en son şunu söylemek lazım 20 seneye yakın yaptığım savcılıkla ve bu unvanı taşımaktan onur duyduğu bu meslekte yargıç ve savcı arkadaşlarımın bu sendikaya gelerek Yargının yüklendiği amaç ve savunduğu ilkelerde hareket etmeleri onların aslında önünü açacak bir mesele olarak karşımıza çıkıyor. Yargıç ve savcı artık bir memur olmadığını bilerek, yargıç ve savcı olduğunun farkında olarak bu tür baskılardan kendini sıyıracak ve ben Türk yargıcının bu güce sahip olduğuna inanıyorum. Ve yargının bağımsızlığını Türk milletiyle birlikte kaliteli bir yargıyı ve hukuku kendi milletine sunacak güce sahip olduğunu inanıyorum. Bu noktadaki sözü fiilen kendi görevini yapmakta olan Sayın Başkanımıza tekrar vermek istiyorum. Ben şimdi Peki. Sayın Peki. Başkan Peki. E, Peki. bu sözden evvel hakikaten tam da bu söylediğiniz nokta ile ilgili bir şey söyle, söyleyip soru sormak istiyorum. Peki. Şimdi yıllar evvel e, yani Sirkeci'de bir savcı meslektaşımızla konuşurken işte eskiden Haziran ayı gelince bütün yargıç ve savcılar diken üzerindeydi. Acaba bir nereye kararnameli nereye çıkacağız diye. İşte yaz sonu kararnamesi gelince herkes gene hazırlıklarını odasını toplardı. Ve ben de oradaki savcı arkadaşımıza dedim ki Üstad yani... Niye bu kadar e, tedirgin oluyorsunuz? Yani siz bir savcısınız yani yargıçsınız. Yargıç ve savcılar şimdi bizim için aynı statüde anayasal ve yasal olaraktan. O dedi ki hayır biz memuruz avukat bey dedi. Memuruz. Şimdi hakikaten bir yargıcın ve savcının kendini sıradan bir devlet memuru olarak görmesi evet. ve böyle davranması da vahim bir şey. Belki bu örgütlenmenin en önemli işlevlerinden biri, yargıç ve savcının... Kendisiyle ilgili bu farkındalığı sağlayacak bir e, evet yapabilir. Kesinlikle, kesinlikle e, haklısınız. Şimdi hani eskiden e, söylediğiniz sadece Haziran aylarında ya da Eylül-Ekim'de e, çıkacak olan bir güz kararnamesi döneminde hakimlerin ve savcıların e, hani diken içinde olduğunu e, hissettiklerini, söylediklerini söylemiştiniz. Şimdi maalesef bu bütün yıl için geçerli. Her gün, her her gün. gün için geçerli. Herkes acaba yani geldim de yerinde olacak mı? Ben burada bu mahkemede çalışıyor olacak mıyım? Hani bu bir kararname tarihi yok. Yok, yok, yok artık. Tabi, tabi, bir kalacak mıyım endişesini yaşıyor. Dedi başladı size söylemiştiniz Yani bizim teminatımız aslında hak arayan insanların teminatı yani biz teminatlı halde olursak onlar haklarına zamanında ve olması gerektiği şekilde ulaşacaklardır. bunu anti parantez söyleyeyim bir de Ruşen'in o anlattıklarına katkı olsun diye söyleyeceğim. Hani bütün ülkelerde ağaç bakanlığı veya güç sahipleri hani eee yargıyla ilgili olarak kendilerinin istedikleri kadar olması veya işte ifade eden Doğruları söyleyen üreten derneklere sendikalara çok sıcak bakmaz ifadesini bu ifadesinde bulundu. Bizde de bu hakikaten 2000'li yıllarda Türkiye Hakimler ve Savcılar Birliği yasa tasarısı hazırlamıştı. Ruşen Hasırlar o zamanı. tabii yargının sonrasında... kapatılmasını evet, evet. içeren 2006 sonrasında... yılındaki. Ha, aslında ilk tasarı 2000'de hazırlandı ama sonrasında Hı. bu Avrupa Birliği'nin ilerleme raporlarında hani bunun olmayacağı, hani idareden uzak bir dernek örgütlenme hani onların hep ilerleme raporlarında Türkiye'yi eleştirdikleri konular şuydu. hani yargıda bir örgütlenme yok, sivil örgütlenme yok eleştirisini ee, bu eleştirisiyle beraber bu 2000'deki tasarıyı yasalaştırmadılar ama sonrasında hani hep bir ellerinde tuttular her seferinde ya biz bunu çıkarsak e, diye düşündüler sanıyorum en sonunda zaten ee, bir o şeye tasarının içerisinde işte yarsavın bile o kanunla kapatılmasına dair bir madde eklediklerini duymuştuk. <gülüyor> Ama Allah'tan hani öyle bir yasa çıkmadı. Ama sonrasında malum günümüzde Tabii işte yasaya... sonrasında kurulan dernekler vesaireler buradaki o e, hususu e, siyasi iraden istediği hususu bir metin olsun Aslında bu şöyle, şöyle oldu. Şöyle ee, oldu. Adalet Bakanlığı kendi etkinliğine tüm yargıç ve savcıları kapsayacak Zorunlu bir örgütlenme kurmak istedi. Yarsavın önünü kesme girişimiydi bu zaten. Evet. Bir taraftan da Ankara valiliği Yarsavın tüzüğünün bazı maddelerinin anayasa ve yasalara aykırı olduğu gerekçesiyle yeniden düzenlenmesi için bildirimde bulundu. Pardon Yars burada burada şuydu benim hatırladığım kurucu üyeleriniz e, hakim ve savcı olamaz. olamaz kurucu üyelerinizi hı hı. değiştirin dediklerini hatırlıyorum Tabii yani. Çok doğru hatırlıyorsun yani evet. yargı örgütlenmesi yargı yargı. E, alanına faaliyette bulunacak yönetim kurulu üyelerinin hakim ve savcı olmaması istendi. Evet. Yani şeydi, yar saf tabii o tarihte bizler bu yönetsel işlemini iddialı için Danıştay'a dava açtık ve yürütmeyi <gülüyor> durdurma kararı aldık. <gülüyor> yar saf tüzüğü e, bu nedenle anayasa ve aykırı olduğunda yargı e, önüne geldi ve bu şekilde de aslında bunun böyle olamayacağı anlaşıldı. Bu tarihlerde biz aynı zamanda e, ek olarak söylüyorum e, sana başkanım e, Avrupa e, Yargıçlar, Dünya Yargıçlar Birliği Başkanı'na, Avrupa Yargıçlar Birliği e, Başkanı'na mektuplar yazdık. Ve onlara dedik ki biz e, özgür iradeyle kurulmuş ve yargıç ve savcıların bağımsızlığını, tarafsızlığını, hukukun üstünlüğünü hı hı. savunan ve bu alanda faaliyet gösteren derneğiz. Lütfen siyasi iktidara bu alandaki bir alana, uluslararası alanda zaten bu sözü verdiği için. Hatırlatın dedik ve hatırlatıldı evet. ve bu şekilde çok güzel bir noktaya değindim Başkan. Hı hı. Bu noktada e, kapatmadan kurtularak devam etmişti ama bugünkü sorunlar zaten sayın başkanımın evet, anlattığı evet, gibi. Evet. E şimdi e, sendikanın yönetim şeyler. kurulu üyelerini hepsini Türkiye'nin bir tarafına gönderirsen sendikanın toplantı yapma imkanı kalmıyor. Yönetim kurulu toplayamıyor üstadım. Yani evet. yargıçlar sendikası şu anda o hale getirildi. Peki peki yani kurucu üyeler, hakim ve savcılar olmayacak da kim, kimler olacak? Vallahi işte o zamanlar biz tabii... Valla belki bankacı evet. olacaktır. Bankacı belki yani. Veya, veya olacaktır. Emek, emekli olmuş değil hakim ve savcılar o zaman yani... bakış açısı önemliydi. Hakim yani... ve savcılar yargı bağımsızlığını savunamaz dedi Adalet Bakanı. Evet. Şimdi vahameti görebiliyor musunuz? Yani bu noktadan işte 100 sene geriden gelmedi Sayın başkanın da demin dediği 100-150 sene geriden gelmemiz bu. Yargıç savcı ne yapacak? Dolayısıyla dün geçen haftada konuştuğumuz nokta neden hakimler ve savcılar yüksek kurulundaki yüksek sözcüğü kaldırıldı? Hakim savcılar kurulu yapılarak onların memur olduklarının altı çizildi. Bu yüzden memur gibi hissetmeleri, memur gibi hissetmeleri sağlanmış oldu. Bu bunun için çok önemli bir. E, şapkaydı Ve maalesef 16 Nisan'daki anayasal referandumla da bu sağlandı oysa dünyadaki e, başkanım benden daha iyi bilir dünyadaki tüm hakim ve savcılar yüksek kurulları zaten adı yüksek kurullar diye geçer. Evet. Yani evet. öyledir. Çünkü sadece ya, ya, yargı, kaldı. yargı yargının evet. tepesi, tepesidir. Evet. Tabii. Ee, e, Yüksek yargıçları dağıtıyan. 16, 16 Nisan'daki bu düzenlemeye rağmen Üstad e, Sayın Başkanımı da tekrar <gülüyor> böyle <gülüyor> özür dileyerek söylemek Yok, istiyorum. De Şimdi Buyurun. anayasanın 138. maddesindeki düzenleme duruyor. Evet. Yani evet. hakimler görevlerinde bağımsızdırlar. Anayasaya kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre Hüküm verirler. Hiçbir organ yani yasama dahil olmak üzere makam, merci Elikten. ve kişi yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez. Hı. Genelge gönderemez. Tavsiye ve telkinde bulunamaz. Hı. Yine Yine mesela bu 138'e göre yasama ve yürütme organları ile idare mahkeme e, mahkeme kararlarını uymak zorundadır. E, bu organlar ve idare mahkeme kararlarını hiçbir şekilde değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini ge geciktiremez diyor arkasından da. Yine bu 16 Nisan'a rağmen 138, 139. madde duruyor. Hakim ve savcılar az olunamaz. Kendileri istemedikçe anayasada gösterilen yaştan önce emekliye ayrılamaz. Bir mahkemenin ve kadronun kaldırılması sebebiyle de olsa aylık ödenek ve diğer özlük haklarından yoksun kılınamaz diyor. Hakimlik ve savcılık mesleğinin e, adli ve idari hakim ve savcılar olarak görev yaparlar. Bu görevler meslekten hakim ve savcıları... E, tarafından yürütülür diyor. Yine hakimler mahkemelerin bağımsızlığı ve hakimlik teminatının esaslarına göre görev ifa ederler diyor. Bütün bunların e, nasıl anlaşılması gerektiği, nasıl hayata geçmesi e, gerektiği konusunda Asıl söz sahibi olması gereken kişiler kimler? Yargıçlar ve savcılar. Bunları siz Adalet Bakanlığı'nın, yürütmenin kendi siyasi... Bir memur olarak getirirseniz. Yani hakikaten yürütmenin, hükümetin bir siyasi programı olabilir. O programa uygun Bakanlığın talimatıyla e, bakmaya çalışırsanız bu olmaz. Bu, bu bu konuda bir mesafe alınamaz. Bu bakımdan bütün bu anayasal düzenlemeler halen duruyor ise ve bu düzenlemelerin amacı Hakimlerin de, savcıların da, avukatların da ve hatta noterlerin de mesleki açıdan bir hataları varsa bunların soruşturulması, kovuşturulması ve hatta disiplin soruşturmalarının özel usullere tabi tutulması tüm bunlar yargıçlık teminatı yargıç ve savcıların yaptıkları işler nedeniyle güvenlik dokunulmazlıklarının sağlanması içindir. Ama biraz evvel de söylediği gibi sayın başkanın işte her kararnamede işte yargıçlar ve sendikasının yönetim kurulu üyeleri oraya tayin oluyor. Başka bir yere uzaklaştırılıyor. Hiçbir kıdem ve tecrübe, bilgi, liyakat esası dikkate alınmadan gönderiliyor ise o zaman bu yargıç ve savcılarla ilgili hakikaten güvenliğin kalmadığını veyahut hukuk da... Hukuk güvenliğinin kalmadığını sonuçta, bizim ana konumuz olmuştu. Sonuçta olmuş. da hukuk güvenliğinin hakikaten çok ciddi bir e, tehdit altında olduğunu, tehlike altında olduğunu söyleyebiliriz. Bunu, bunu düzeltmek elde değil mi? Elde. Şu andaki iktidar olağanüstü hal rejimi olsa dahi bunları yapabilir mi? Yapabilir. Çünkü olağanüstü hal rejimleri de bir anayasal rejimdir. Anayasada bunlar düzenleniyor. Ama e, yargıçlarımızın ve savcılarımızın yaşadıkları tablo da bu. Evet. Bir, peki Sayın Başkan sizin umudunuz var mı evet. gelecekte? Benim umudum evet ben umudumu hiç yitirmedim. Şarkı da istemiyorum dinlettik açıkçası. size. Evet çok teşekkür <gülüyor> ederim iyi de geldi. Gerçekten de umudu yitirmek istemiyorum çünkü benim ve bizim gibi düşünen pek çok meslektaşım olduğunu söylüyorum ben söyledim de. Hani sadece çekinceleri işte yani bir başka yer değişikliğine uğramak başka mahkemelerde yetkilendirilmek veya hani başka başka soruşturmalara maruz kalmak adına bu derneğimize sendikamızda hani çok fazla e, ilgi alaka gösteremiyorlar ama e, diyorum ki bu dönemde geçecek e, malum olan hal döneminde hakikaten ama bu ülkenin e, şu ana kadar yaşadıkları da ben hani aslında üzerinde o kadar o kadar o kadar çok düşünülmesi çalışılması konuşulması gereken şeyler ki e, ama biz birlikte hani işbirliği yaparak gerçekten hukuku inşa etmek isteyen bağımsız yargıyı özleyen İsteyen herkes bir araya geldiğinde ben bu sorunların çok rahat bir şekilde açılacağını açılaca düşünüyorum. Yeter ki istek olsun. İstek olduğu zaman mutlaka ve mutlaka insanlar bir araya gelecektir. Bizden istesinler mesela. Desinler ki diyorum siz ne öneriyorsunuz? Biz onlara çalışmalar sunalım. Pek çok ülkede bu sendikalardan görüş isteniyor yasalar yapılırken. Desinler bize hani bu konuda ne yapacaksınız, ne öneriniz ne? Bu yargı Biz nasıl işlemeli hazırız. diye sorusunda hazırız. değil gerçekten. mi? Gerçekten mesela geçen millerde bir arkadaşım infazla ilgili olan bir sorundan bahsediyordu. Hani bu FETÖ soruşturmaları yüzünden artık cezaevleri gerçekten ciddi anlamda sıkıntıda dolu. Sürekli dilekçeler, yazışmalar yani bir sürü bir sürü sıkıntı. Yani bununla ilgili mesela infazla ilgili benim şöyle bir çözüm önerim. Benim ki arkadaş bunu hemen raporlayalım ve ilgili makamlara gönderelim. Biz bunları yapmaya hazırız. Yani ki bizim acaba bu ne diyorlar hani onlar da aslında doğru bir yargı istiyor hani onların sesine kulak verelim onları ya öteki onlar sendikacı demeyelim onlar asıl aslında gerçekten hukuku isteyen ve yardığın bağımsızlığını isteyen meslek meslektaşlarının bir araya geldi. Cesur insanların bulunduğu bir sendika. Hani onlar hazır, onlardan alalım bakalım belki doğru şeyler söylüyorlardır. Üzerinde çalışalım, konuşalım ve bunu hayata geçirelim. Ben bunu sürekli söylüyorum, biz üretmeye hazırız. Ama evet. daha geçmişteki yıllarda biz hep ürettiğimizde, gönderdiğimizde bize şunu söylüyorlardı. Programı ya, da işte. kapatmamız gerekiyor. Yavaş yavaş doğru geliyoruz. Yani, ben bence ee, bence şunu e, sayın başkandan e, soralım ve öyle bitirelim. E, bir yargıç ya da soruşturmayı yürüten bir savcı verdiği karardan dolayı birilerinin rahatsız olacağını düşündüğü zaman e, vicdani Kanatine göre karar verecek ve e, iş görev yapacak ama e, acaba e, bağımsız ve tarafsız olma ilkesiyle hareket etme şansı var mıdır? Elbette böyle yargıçlarımız böyle savcılarımız var, var, ama, var, var. E, ama yani genelde böyle bir duygu e, gerginlik olduğunu düşünüyorum yani e, çok doğal bu ortamda da çünkü yaşanılan örnekler var dolayısıyla hani böyle bir e, Başına bir şey geleceği korkusuyla evet o vermesi gereken kararı veriyordur ancak hani, e, bunu verirken de eminim e, böyle bin bin yarıyordur yani o kadar zorlanıyordur diye düşünüyorum kolay şeyler değil çünkü hepimiz insanız hani herkesin korkuları var ve evet. hani biz yargıçların i̇nsanız herkese korkularından ha korkularından ayrılması ayrılma, e, gerekiyor. Çünkü biz korkarak sadece vatandaş ne yapsın diyeceğim ama hani yine de buçuk da olsa biraz insani olarak görmeye çalışıyorum. Ama korkunun ecele ecele faydası yok. Ben onu da söylüyorum. Korkmamamız gerekiyor. Korku evet. duvarların içerisine kendimizi hapsetmememiz gerekiyor. Çünkü gerçekten bu ülke yıkılırsa, yargı yıkılırsa hepimiz altında kalacağız. Yani Erdiye şu sürekten bir evet. şekilde kurtulalım. Sayın yani normal Başkan, olması gereken hukuk, doldur, doldurduğumuz için. Sana çok teşekkür size ediyoruz. Size çok teşekkür ediyoruz ben zaman çok teşekkür ayırdığınız ediyorum. için. Ama ben, ben olduğum. sizin gibi birçok yargıç ve savcımızın geleceğin adil e, Türk adaleti açısından umut olduğuna ve e, buna güvendiğimize ifa, güvendiğimizi ifade etmek istiyorum. Çok teşekkür size ediyorum. ediyorum. Şey, Son evet. cümle. Yargı Özünün, yargıya bırakılmalıdır öz, evet, diyoruz. Evet ben de şunu Çok diyorum özlenen yargıyı birlikte inşa edelim. Hep birlikte. Çok teşekkür ederiz, İnşallah. Teşekkürler. Hoşçakalın diyoruz. Hoş Geç günler diliyorum. Hoşçakalın. Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tunceluk.